Alim ve tağut. Emeviler devri. Halife, Abdülmelik bin Mervan. Küfe valisi, Haccaç bin Yusuf. Ve ibret alınmayan tarihin tekerrürüyle...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 <Gülüyor> Asiler, korkaklar, bu feryat, bu figan, bu canavlı ile kaçışınız diye, hani karşı duracaktınız, hani cihad edecektiniz ancak karşı, hani, hani, hani. Ne oldu?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 Cahiller, batıl inançılar. Bu camur gibi yanan taşlar, bu feryatlar, bu fikanlar ibret olsun tüm hasililere, tüm cihana ibret olsun. Efendimiz. Ne var? Abdullah bin Ömer. Efendimizle görüşmek ister. Hmm. Ömer'ül Faruk'un oğlu Abdullah öyle mi? Gelsin bakalım. Esselamu aleyküm ey Haccaç. Ey hayırlı adamın oğlu. Bu nasıl hitap? Bize emir hitap etmekten niçin kaçınırsın? Emir odur ki hakkı hak bilir, batılı da batıl.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 hiçbir kötülük meydana gelemez. Lakin, lakin İbn Sübeyr'in askerleri mancınıkların durmasını fırsat bilerek şehre giriş yollarını tutmaya başladılar. Hacılar ortalıkta olduğu için mancınıkları da kullanamaz olduk. Merhametten marazdır Günah bizden gitti artık. Mancınıkları asilere çevirin. Vallahi Beytullah yerle bir olsa da hiçbirini sağ bırakmayacağım. Bunlar bu tarafa Resulullah'ın ümmeti İbnü Zübeyr tarafına Ey Resulullah'ın ümmeti İbnü -i, i Kudret ve iradesiyle Yaratan Allah'a yemin ederim ki Haram ayda Haram beldede dumanların canına kasteden Allah'ın evini taşa tutanlara karşı kanımın son damlasına kadar savaşmaya ahdettim. Her kim ki Allah düşmanından aman dilemek ister varsın yüz dönsün. Her kim ki Allah ve Resulü'nün rızası için kılıç çalmak ister işte Allah ve Resulü'nün düşmanları ...karşımızda! Mekke'de kaldığı sürece... ...korkunç bir terör estiren haccaç... ...Medine'ye girerek aynı tavrını... ...orada da sürdürmekten geri kalmadı. Kalmadı ama...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 da fikre etti Recep Allah Atristiyan gönülleri bahtlılar üstüne gel gel gel hazırla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 Ettiği amelde ihlaslı olan kişilerden kalsın. Bu sözleriniz sanki vedalaşma vasiyeti gibi. Ölüm her dirinin sonudur. Bu zalim taudlar karşısında hep susacak mıyız? Hiç şüphesiz ki Allah'ın da kendine göre bir programı vardır ve onu uygulayacaktır. Biz Daudlara karşı baş kaldırdık. Kalemleri bırakıp kılıçlara sarıldık.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 Unutma ki asıl davet ettiğimiz şey üzerinde şüpheye düştüğümüzde onların batıl yollarına aldandığımızda şüpheye düşeriz. Evinden ve yurdundan kaçarak Allah yolunda hicret eden Resulullah yenilen miydi yoksa kazanan Allah'ın Resulü ta o günden zaferi kazanmamış mıydı? Ben bugünümüzde de aynen o günkü gibi bir zafer günü olduğunu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 Kimi sözlerin kişiyi yalan söylemekten kurtaracak boşlukları vardır. Niçin sen de bizim yaptığımız dili yapıp başını kurtarıyorsun? Nefilerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin başlarının yanında Said'in başının ne önemi var? Allah yolunda nice peygamberler, nice salih kullar başlarını vermediler. Allah seni bağışlasın insan.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 Davutlar karşısında hak yolda direnmeyi öğretecek birine de muhtaçtırlar. Ve Said bin Cübey'le iki yoldaşı hacca ı Zalim'in huzurunda. Mutrah bin Abdullah. Müminlerin emirinin sizin aklınızda ne yazdığını biliyorsun herhalde. Evet biliyorum. O halde söyle bakalım. Kafir misin? Mümin mi? Allah emiri ıslah etsin. Hakka isyan eden, ahdini bozan, emaneti hiyanet eden, sünnetten ayrılan ve Müslümanları korkutan elbette ki kafirdir. Küfrünü itiraf etti ve kurtuldu. Onu serbest bırakın.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 Nihayet Allah bizi bu hale düşürdü. Doğru söyledin Eyşabi. Seni de affettim. Evet fitlenin başı Übeyir'in oğlu Said. Doğrusu sana bozguncunun oğlu isyancı demek daha yerinde olur. Benim anam benim ve babamın adını senden daha iyi biliyordu. Sen de bedbahtsın anan da. Asıl bedbaht olan ateş ehlidir. Yoksa sen...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 Kanını sel gibi sana ölümü çaktıracağım O zaman beni Said olarak isimlendiren anam isabet etmiş olur Allah yolunda şehit olup Şehitlerin Efendisi oğlu Hamza'ya komşu olmaktan daha büyük bir saadet olabilir Sen yalnızca dinden çıkan bir komşu olacaksın Seni bu dünyadan kasıp kavuran bir ateşe yolcu edeceğim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 Resulünün sünnetine ve raşit halifelerin doğru yoluna aykırı davrandı. Allah yolunda cihat etmeleri için ordular yollamıyor muyum? Hindistan'ın fethi için ordu göndermedim mi? Irak'ta huzur ve şükürünü sağlamadın mı? Evet ama sen yeryüzünde azdın ve Müslüman kanı döktün. Allah'ın Resulü...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 ...herkes karakterine uygun hareket eder. Öyle mi? Bak aklıma ne geldi. Müzikiden olsanırsın herhalde. Mesela ut ve ney. İşlerim beni boş şeylerden alıkoydu. Ut ve ney getirin!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 Rablerdin çağrısına uydum. Seni affetmem için acıklı sözlerle beni aldatmaya mı çalışıyorsun? Af gelirse Allah'tan gelir. Seninse ne bir mazenetin ne de bir kurtuluş ümidin var ey Hacı Ağaç. Ölümlerden ölüm beğen ey küstah adam. Asıl sen ölümlerden ölüm beğen ey Hacı Allah'a himin ederim ki sen beni nasıl öldürürsen yarın ahirette de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 ve dinlerinde ayrılığa dışarıdışlayanların kıblesine çevirin. Alemlerin Rabbi buyuruyor ki... ...doğuda batı da Allah'ındır. Yüzünüzü nereye çevirirseniz orası Allah'ın tarafıdır. Derin! Yüzünü toprağa yapıştırın! Müce buyuruyor ki... ...sizi ondan yarattık, ona döndüreceğiz. Sonunda sizi yine oradan çıkaracağız.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 To the Lord. ...tarafından şehit edildi. Tağut artık... ...rahata ereceğini umuyordu. Umuyordu ama... Kurtarın beni! Kurtarın! Kurtarın! Beni boğmak istiyor!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 ...yarın Allah sana o ölümün acısını tattıracaktır. Ne olur, ne olur öldürme beni, öldürme beni. Korkmayın efendim, telaşlanmayın. Ha? Nasıl korkmam? O ölümde işte. Aman Allah'ım, nice insanları korkutan haccaç... ...şimdi de bir hayaletten korkuyor. O hayaletiyle ahmam, o etiyle kemiğiyle sayıp...